Hac kimlere farzdır? Bütün ibadetlerde olduğu gibi haç ibadetinde de belirli şartlar aranır mükelleflerden, sorunlulardan, Müslümanlardan. Hac ibadetini yerine getirebilmek için de bazı şartlar vardır. E, bu şartlar birinci başta, ilk başta bütün ibadetlerde hemen hemen hepsinde de geçerli olan hüküm Müslüman olmaktır. Müslüman olmadan haç ibadeti yapılmaz. Bir diğer madde e, haç yapacak kişinin akıllı olması. Dolayısıyla akıllı olmayan yani mecnun olan, deli olan, e, ak, akıllı noktasında e, sıkıntı olan bir insana her ne kadar zengin de olsa haç ibadeti farz değildir. Dolayısıyla burada aklın ibadet için ya da işin başında inanç için, iman için, inanmak için ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Zaten din, aklı olanlara hitap eder. Bir başka madde, kişinin bülü çağına girmiş olması, yani çocuk olmaması gerekir ki ona hac ibadeti farz olsun. Kişi aynı zamanda özgür olması gerekir. Yani tutuklu olan, mahkum olan insanlara haç ibadeti farz değildir. Bir başka husus, bir insanın hac ibadeti yapabilmesi için e, maddi imkanının ee, ekonomik durumunun müsait olması gerekir. Ee, diğer ibadetler, farklı farklı ibadetler vardır. Hac ibadeti hem bedenen hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla beden sağlığı şart olduğu gibi hac ibadetinde aynı zamanda mali olarak da maddi imkanları yerinde olması gerekir. Ayet-i Kerimede beyan edildiği gibi menstata ile hisse ile ayet-i Kerimenin sonu böyle bitiyor. Oraya güç yetirenler. Bu maddi imkanı da içine alır, kapsar. Aynı zamanda sağlık problemleri yoksa sağlık durumunu da içine alır, kapsar. Bir başka husus, yol güvenliğinin olması da haccın farzlarındandır. Dolayısıyla yol güvenliği var ise, o zaman kişiye haç, diğer maddelerde de sağlanmış olmak şartıyla farzdır. Yol güvenliği yoksa, o kişiye haç da farz değildir, ta ki yol güvenliği sağlanana kadar. Bir başka husus ise e, özellikle yeni Müslüman olan insanların haç ibadetinin kendisine farz olduğunu yani dini bir hüküm olduğunu bilmesi gerekir. Bilmiyorsa bu kişi de o sene için mazurdur, gidemediğinden dolayı e, sorumlu değildir.